Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, e, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Biz geçen hafta Boğuzah Barik'te bir program yaptık. E, Ermeni Tiyatrosu'ndan konuşuyorduk ama bitiremedik. Konu e, epey geniş bir konu olunca ve Boğuzah Barik'te de bu kadar bilgi olunca dedik ki bu hafta daha tekrar devam edelim. sanathayat.wordpress.com adresinden geçen haftanın kaydına ulaşabilirsiniz eğer dinlemediyseniz. Boğuzah Barik tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Ee, geçen hafta Osmanlı Nermin Tiyatrosu'na giriş yapmıştık <gülüyor> ve orada Vartoyan'dan bahsetmiştik. Oradan e, alır devam edersek belki biraz Beyoğlu ve Galata'ya doğru inen güzergahtaki bazı mekanlardan da bahsedebiliriz. Ee, Bahram'dan bahsetmek istiyoruz. Bu sene sen e, İKSV'nin tiyatro festivalinde çok güzel bir açılış yapıldı bir söyleşiyle birlikte. Devam edelim. Ne güzel. Evet. E, geçen sefer işte Hagop Vartovyan'dan bahsetmiştik. Aslında Osmanlı Ermeni tiyatrosu deyince e, bahsetmemenin mümkün olmadığı bir isim. Hagop Vartovyan hem sevilen hem sevilmeyen bir kişi ve hakikaten Osmanlı tiyatrosuna yani günümüz Türk tiyatrosuna ben bu kavramı da sevmiyorum aslında Türkiye tiyatrosu evet. diyorum. Türk tiyatrosu değil ama günümüz Türkiye tiyatrosunun start noktası bu başlangıç noktası bu adam sevsek de sevmesek de ee, işte Gyllenborg'un mezarı ile ilgili de bir sürü polemikler vardı falan filan bir şekilde ben onu birkaç yıl önce galiba 2 yıl mı ne oldu onu da buldum çok da keyifli bir buluş e, görüntüleriniz keyifli. var, videonuz ha, izlediniz var. İzlediniz evet. onu. Evet, çok ve o gerçek yani, yani. anında çekilmiş. Canlı. belli zaten. Canlı o kadar var. heyecanlısınız ki bulduğunuzda. <gülüyor> evet. Ve orada Basfi Rıza'nın e, büyüklüğünü de gösteriyor bu taşın üzerinde yazan yazı. Burada Türk tiyatrosunun kurucusu yani kurucularından değil kurucusu. ...Güllü Yakup Efendi yatmaktadır yazıyor Fatiha. Yakup Hagop önemli değil. Ama kurucusu. Hı hı. Ve adamcağız e, adamın resmini Darü'l Dayı'nın duvarına asabilsin diye göbeği çatlamış. Ama astırmamışlar. Hala asılı değil. Size nasip olur belki. Ben onu astırmak üzere idim. Hı. Hatta veya hatta... E, yani 27 Mart, yani Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart 2014'ü, Gülle Agop'un mezarının başında, bütün televizyon kanallarında çağırarak, mezarının başında kutlamayı düşünüyorduk. Öyle de görüşmüştük, e, genel sanat ile genel müdürüyle falan, şehir tiyatrosunun. Fakat sonradan, ...hatta Park Bahçeler Umum Müdürlüğü ile de konuşulup... ...mezarlık, mezar düzeltilecekti. Yahya Efendi mezarlığında yatıyor. Fakat sonradan... ...tabi bu olmadı. Niye olmadığını sonradan ben... ...icretonum e, düştü. 27 Mart... ...30 Mart'tan... ...üç gün önce. 30 Mart'ta seçim vardı biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla herkes... ...koltuk kavgasında olduğu için... Acaba kovulur muyuz? Acaba seçimden sonra tekrar biz e, ekibin içinde olacak mıyız kaygısıyla? Maalesef göz ardı edildi. Kulak arkası yapıldı. Ama iddialıyım. Ben o resmi oraya astıracağım. O mezarı da tamir ettireceğim. Bekliyoruz sizi de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Güllü e, merkeze alarak aslında şu Osmanlı Tiyatrosu'nu şöyle bir geçelim. Güllagop e, kimilerine göre duvarcı ustasıymış, kimilerine göre de kum kapı balıkhanesinde çalışan bir saçma sapan memurmuş. Ama çok el işlerini yani e, elleri çok sağlammış el sanatlarına falan. E, hatta işte bir yalı yapılırken onun sıvasıyla ilgili çok enteresan bir fikir vermiş falan filan ve tiyatroya da. Hevesliymiş. Bazı kaynaklara göre çok kabiliyetli değildi ama çok hevesliydi denir. Oynadığı enteresan oyunlar onun da var. Tabii ki bütün levantenler ve krema tabaka dediğimiz insanlar hep pera civarında oturdukları için. Ee, geçen programda bahsettiğimiz o Ortaköy Köy Kuzguncuk falan gibi o yalılarda yapılan oyunlar Artık bir tiyatro mekanında yapılsın diye düşünüldüğünde bu mekanlarda beyolunda olması daha mantıklı gelmiş insanlara. Tabii ki pera denildiği zaman şimdiki peraya şimdiki peranın e, görüntüsünü e, düşünmememiz lazım. Açıklık, bahçeler içinde bir sürü orada da büyük büyük binalar, köşkler falan filanlar var. Bunların içinde Mesela o binaları da şöyle bir kısaca Hı -hı. geçelim isterseniz. Evet. Ee, Bosco Tiyatrosu var mesela. 1840'larda falan yapılmış. Bozko Tiyatrosu hepinizin çok yakından tanıdığı, içine onlarca kere girip çıktığınız, hatta bazen bazılarınızın sahroş bile olduğu bir mekan. Çiçek Pasaşı. Çiçek pasajı Bosco Tiyatrosu. ya Daha sonra Mikail Naum adında bir Halepli alıyor ve orayı Naum Tiyatrosu yapıyor. Tiyatronun bilet satılarak halka açık oynanmasına başlanılan mekan olarak orayı görebiliriz. Yangından sonra bir daha tiyatro olarak yapılmıyor o zaman. Evet birkaç kez yanıyor. Zaten Beyoğlu, özellikle Beyoğlu yangınları çok evet. önemli. Ve binalar genelde ahşap olduğu için habire yanıyor, tekrar yapılıyor, yanıyor, tekrar yapılıyor. Bu sayacağım birkaç tiyatro binası var. Bunların da birçoğu tekrar yanmış, tekrar yapılmış. Naum Tiyatrosu da böylece birkaç kez yanmış. En son hatta e, 1870 yılında Valide Çeşme'de çıkan bir yangın hı hı. oraya kadar sirayet hı. etmiş ve 1870'te Naum Tiyatrosu tamamen yanmış. Hı hı. Birkaç sene boş kalmış, 73'te bir Rum banker Hristaki Efendi orayı oraya yeni bir bina yapıyor ve Hristaki Pasajı deniyor oraya. Orada da çiçekçiler ve ekmekçiler varmış. Ekmek satanlar ve çiçek satanlar. Onun için oranın adı çiçek pasajı. Hmm. Ee, ama zamanla e, meyhaneye dönüyor evet. orası. Oradaki tiyatroyla hiç ilişkisi olmamasına rağmen öyle çok kısa da bir şey söyleyeyim. Oradaki Beyoğlu'ndaki binaların çoğunun mimarı Barborini. ...atlı bir İtalyan... ...şimdi hmm. bu adam durup dururken bunu niye söyledi... ...diyeceksiniz... ...1865 yılında... ...bu bana çok enteresan gelmişti... ...Hocapaşa'da da... ...bir yangın çıkıyor... ...Hocapaşa'daki yangın... ...1. Konstantinus... ...Anıt Sütununu... ...şimdi neler diyor diyeceksiniz... ...ama bağlayacağım... ...1. Konstantinus Anıt Sütununu... ...çatlatıyor... Yıkılma tehlikesi var ve Barbarini çok özel bir sistemle o sütuna bir çember geçiriyor. Hmm. Ve bildiğiniz çemberli taş oluyor. Hı hı. Yani çemberli taşın adı nereden geliyor, bu çember nedir diye düşünürseniz, işte bütün Beyoğlu'ndaki tiyatro binalarını da yapan Barbarini, 1865'te o çemberi yapmış. Onun, onun adı da Konstantinus hı hı. şeysiymiş. ...kulesi diyelim... ...sütunu... ...evet şark tiyatrosuna... ...oradan şark tiyatrosuna gelelim hemen... ...şark tiyatrosu da Tokatlayan Pasajı... ...bildiğiniz Tokatlayan Pasajı... ...sonradan otel olmuş... ...orası da... ...1890'larda... ...Kafe Oriental... Hı hı. ...imiş... ...sonradan o hale gelmiş... Oradan bir aşağı doğru Dolmabahçe'de de hani İnen stadyumu yıkılırken efendim alttan bir şeyler çıktı. Bu nedir dendi. Kapatıldı, kapatıldı falan. Yok efendim burası ahırdır falan filan dendi. Evet orası ahırdı. Ama padişahın sarayının karşısındaki tiyatronun ahırıydı. Hmm. Yani Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nun ahırıydı. Orada şu anda üzerinden tamamen yol geçiyor. Yani e, Kabataş'tan gelip de Beşiktaş'a giden hı hı. o ana yolun tam ortasında Dolmabahçe Saray Tiyatrosu ve muhteşem bir yapıydı o da. Oradan yukarıya gümüş suyuna doğru çıkarken dikkat etmişsinizdir belki. Sağ tarafta böyle merdivenli bir yer vardır. Böyle geniş merdivenler evet. yukarı doğru çıkar. Orası da Güllü Agop. Müslüman olduktan sonra yani bu Vatan Yahut Silistre oyunu padişah tarafından e, aykırı bulunduktan hatta ondan sonra Çerkez özdenleriyle birlikte de tiyatroyu yıktırdıktan sonra Güllagop'u saraya alıyor ve Müslüman oluyor, Yakup oluyor ve orada Müzikayı Humayun'un başına getiriyor muzika Umayun'un giriş kapısı işte o merdivenlerde. Hmm. Sadece merdivenleri kalmış. O muzika Umayun'la da dağılmayayım. Orada da çok şeyler var. Yüzüncü ee, yıl üniversitesi, Van'daki yüzüncü yıl üniversitesine, Yücel Aşkı'na falan filan gitmemiz gerekir. Geri alıyorum. Ee, oralarda, ha bu da çok enteresan. Saint Antoine Kilisesi'ni bilirsiniz herhalde. Evet. Saint Antoine Kilisesi. 1912 yılında yapılmış kilise olarak. Ondan önce 1871-86 yılları arasında kafe konser yani hem kafe hem konser veriliyor. Orası da Concordia Tiyatrosu, hmm. Saint Antoine Gidesi. Ve de enteresan tiyatro 1871'de yapılmasına rağmen hem yazlık hem kışlık bölümü var. Caddeye yakın olanı kışlık, arka Hı -hı. tarafı yazlık çünkü ağaçlıklar içindeymiş. Fakat o zamanın tabiriyle baloz denilen, e, bu gemicilerin daha çok uğradığı biraz avam bir meyhane. Hı -hı. O tip meyhanelere baloz denirmiş. Bütün Galata Kule dibinde de o tip meyhaneler Hı -hı. varmış. Bu Concordia Tiyatrosu da balozmuş. Fakat çok kalitesizleşmiş ve de randevu evi haline geldi. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Sen Antuan Kilisesi eskiden randevuymuş. Yani ne biçim bir ironi ki e, o kadar dinlerine bağlı katolik cemaatinin kilisesi olmuş durumda. E, kilise olunca da bütün günahlar herhalde affedilmiştir. Her gün önünden geçtiğimiz neredeyse yerinde. Tabii bu evet. kadar tarihini bilmemek. Şimdi kendime bir eleştiri de <gülüyor> yaptım içimden. <gülüyor> Efendim daha böyle sayabileceğimiz bir sürü şey var. Ee, Odeon tiyatrosu var. Odeon tiyatrosu Demirören şeyinin e, AVM'sinin yan sokağı, Yeşilçam sokağı. Evet. Onun dibinde eskiden benim çocukluğumda Yeni Ar sineması vardı. Sonra sine pop oldu orası. Hı hı. Sağ taraf. İşte orası da Odeon tiyatrosu. Odeon tiyatrosu Varyete Tiyatrosu, Eldorado Tiyatrosu, Verdi Tiyatrosu diye isimler almıştır. O da yine 1870'lerde daha sonra orada Lüksemburg Oteli. Lüksemburg Oteli de şu andaki e, şeyin AVM'nin öbür köşesinde hatta tahta perdenin içinde şu anda orası. Orası da Lüksemburg Oteli. Girişinde de hatta Sesam'ın ...şeysi evet. vardı ki şimdi kaldırmışlar. Evet, şu an orası, şantiye halinde orası. Şantiye zaten. halinde orası. Eskiden e, orası da... ...yani 1970'lerde, 60'larda falan da... ...yeni komedi tiyatrosuydu orası. Hı -hı. Şehir tiyatrosunun bir bölümüydü. Orası da Lüksemburg Oteli. Ve bu dediğim... ...Odeon Tiyatrosu'nun bağlantısı. Sokak o şekilde değil. Hı -hı. Orası çok enteresandır. Sağdaki sokağın adı... Rue Sağ... Rue Fransızca sokak demek biliyorsun. Hı -hı. Rue Sağ, soldaki sokağın adı Rue Sol. Hı -hı. Ee, orada biraz aşağıda Halep Pasajı var. Halep Pasajı da çok önemli bir tiyatro. Ee, şimdi Ferran Şensoy Tiyatrosu olan. ve Ferran Şensoy o tiyatroyu adam edebilmek için inanılmaz evet. bir ...çaba sarf etmiştir. Ses tiyatrosu... ...eski ses tiyatrosu. Efendim onun karşısında... ...Atlas, Atlas sineması var. Mı? Atlas sineması da... ...küçük sahne. Neyse Gerçekten... ki o duruyor artık. Evet yani. duruyor o. Bir tanesinin o. de durmuş olması bir de Ferhan Ses tiyatrosunun. Evet e, ve de... ...tiyatro olarak işlevini devam ettirdiği için... ...özellikle Ferhan'ın... ...Ferhan, Ferhan Şensoy'un tiyatrosu... ...çok çok önemli. İşte orada o tiyatrolar var... Ee, Şişhane tarafına gidecek olursanız orada şu andaki TRT'nin o çirkin binasının olduğu yerde de komedi tiyatrosu şehir tiyatrosu yani ve Amfi denilen iki tane tiyatro var kocaman bir bahçeymiş orası onlar da yanmış artık otopark artık otopark evet e, yangının nereden çıktığı belli olmayan şekilde yanmış aynı şan tiyatrosunun olduğu gibi Artık kafanızda bir bağlantı koyarsınız <gülüyor> herhalde. Efendim Hacopulo pasajı var. Hacopulo pasajında da Adamın Müzik Salonu diye bir yeri var. Orada da Hacopulo pasajı da Galatasaray Lisesi'nin aşağı yukarı karşısı biraz tünele doğru inerseniz sağ tarafta Hacopulo pasajı vardır. Hatta Hazopulo da denir. Orada da onu da zikretmek lazım. Çünkü orada da Dikran Çukacıyan hmm. provalarını orada yapmış. Yani bildiğiniz Leblebici Horhora, evet. Arif'in İyilesi, Kösekahya gibi oyunlar ee, orada prova yapılmış. Hatta o hacipulo pasajıyla da ilgili enteresan bir yer, oradaki 32 numaralı dükkanda sanıyorum 32 numaralı yanılmıyorsam eğer eskiden ünlü fotoğrafçımız Ara Güler'in babasının Hı, eczanesi varmış evet ee, şimdi bu böyle kısa geziden sonra tabi şey Güllagop tekrar Güllagop'a dönüyoruz Güllagop daha çok Türk seyirciye, yani Müslüman seyirciye hitap etmek istediğinden Pera'dan yani Levantenlerden biraz böyle uzaklaşıp daha Aksaray Şehzadebaşı o taraflara doğru çünkü Müslüman kesim daha çok oralarda oturuyormuş. Onun için o da e, eskiden Sulye sirki olan daha sonra da Kovanes e, Kasparian diye birinin sirk olarak kullandığı bir mekan var ki şu anda yok tabii ki. ...hatta işte cam, bazlı, cam basane gösterileri... ...halter kaldıranlar, zincir koparanlar... Falan ...öyle bir sirk gibi bir yeri kiralıyor. Tamiratlar bilmem neler... ...mermer girişler falan filan yapıyor. Ve tiyatroyu Osmani denilen... ...yani Osmanlı tiyatrosunu kuruyor. Ki ondan sonra Darü'l Darülbeda'yı giden yol... ...oradan geçiyor evet. zaten. Ki ondan sonra... Kendisi saraya alındıktan sonra ki bu uzun detaylı bir şey şimdi konunun içine sokmayalım. Bir şekilde ceza olarak yani saraya alınmak demek bir kere bir ceza şekli. Hmm. Yani sanılmasın ki sarayda zevkü sefa içinde yaşıyor. Muhteşem yüzyılı dizisini seyrettinizse oradan da belki fark edersiniz. Saraydan dışarıya çıkmak yasak. Evet. Sürekli kontrol altında Sürekli. Yani saraya alınmak demek takip altına alınmak demek. Ee, ve o oraya alınınca onun yerine Mardiros Mınakyan geçiyor. Mardiros Mınakyan'dan sonra da ilk Müslüman en önemli tiyatro oyuncusu Ahmet Fehim Efendi. Ki Güllagop'un öğrencisidir. Mınakyan'ın öğrencisidir. Ahmet Fehim Efendi başına geçiyor işin. Ve Ahmet Feyim Efendi'nin zamanında Çerkez Özdenleri oyunu oynandığından saraya ters geliyor ve bir gecede Osmanlı Tiyatrosu'nu yıkıyorlar. Padişah yıktırıyor. İşte bu devrelerde Ermeni mizah dünyasının en önemli isimlerinden Hagop Baronyan. Evet Hakop Baronyan çıkıyor ortaya. <gülüyor> Gezi'de bizi biraz üzdünüz ama şimdi birçok tiyatro yerinde olmadığı için şimdi en azından güzel bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Ben mutlu oluyorum hikayenim bu kısmında. Ee, Hakop Baronyan 1843 1891 zannediyorum. Güllü Agop'la aşağı yukarı aynı zamanlarda yaşamış. Güllü Agop'ta Sanıyorum 1840-1902 ve hep birbirine karıştırılmış. Şu anda da e, tiyatro tarihini kurcalayacak olursanız, Hagop Vartovyan'la Hagop Baronyan doğum tarihleri de birbirine yakın Hı -hı. olduğu için onun hanımını onun hanımı yaparlar, onun kızını onun ötekinin kızı yaparlar, yazdıkları karışır falan filan. Ve Hagop Baronyan Güllagop'la da arası çok iyi. Ve o zamanlar tiyatro dergisi diye bir dergi çıkarıyor ki... ...bu 124 sayı çıkıyor. Haftada iki kez çıkıyor. Osmanlıca çıkıyor. Bir de bunun Ermencesini çıkarıyor. Fakat ikisi birbirinden bağımsız. Yani biri diğerinin tercümesi değil. Hı hı. Ermenci olan da daha çok... Osmanlı sınırlarında yaşayan Ermenileri hicvediyor, onları yeriyor, ee, onların okulları ile ilgili, kiliseleri ile ilgili, mütevelli heyetleri ile ilgili çarpık şeyleri, zenginleriyle, fakirleriyle olan e, çarpık olayları anlatıyor, onları hicvediyor. Osmanlı ile ilgili de e, Osmanlıca olarak yazıyor, yani iki ayrı dergi. Hatta ne bileyim e, Osmanlıca yazdığında. Tramvay seferlerinin doğru gitmediği, şirketi hayriye vapurlarının iskeleye düzgün yanaşmadıklarını, çıkan ekmeğin gramajının düşük olduğundan filan bile bahseder. Bu bir buçuk iki sene sürmüş ve 126, 124, 126 öyle bir şey çıkmış. Gülla şeyi Hagopartovyanın bu şeysi çok önemli. Ee, geçtiğimiz yıl. Yok bu yılın başıydı galiba. Şehir tiyatrolar, İstanbul Büyükşehir Bel Belediyesi şehir tiyatroları. Bu Hagop Baronyanın tiyatro dergilerini 86 sayısına ama kendi iddialarına göre 86 sayı bu diyorlar bana. Ben de hayır 124 sayıdır. Hı -hı. Siz eksik biliyorsunuz diyorum ama e, yine ya. Evet. E, ve e, bunu yayınladılar. Bu da çok önemli bir şey. Kendilerine bir tiyatro sever olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bunu yapmasalardı bu, bunun 86-124'ü bırakın bir tanesini bile insanlar bilmeyecekti. Hagop Vartovyan inanılmaz e, toplumsal hicivleriyle... Baronyan. Hagop Vartovyan dedim evet. değil mi? Yanlış dedim. Hagop, ben bunu karıştırıyorum işte. <gülüyor> Hagop Baronyan toplumsal hicivleriyle birçok oy, oyunu var. İşte Bağdasar Ahbar... ...yani Bağdasar kardeş... ...ki bu Bağdasar Ahbar aslında çok enteresandır... ...geçtiğimiz yıllarda... ...çok sevgili dostum Necati Zengin... ...Trabzon Sanat Tiyatrosu'nun... ...her şeyi diyelim... ...Ermenistan'dan getirdiği bir yönetmenle... ...Bağdasar Ahbar'ı... ...bizim bir başka arkadaşımıza... ...Ermenceden Türkçe'ye tercüme ettirip... ...Trabzon'da oynadı... ...bundan... ...dört beş yıl önce... ...di zannediyorum... Sonra o ekibi İstanbul'a getirdi. İstanbul'da da biz bu oyunu seyrettik. Şahane. Yani benden önce Hagop Baronyanı ortaya çıkaran Necati Zengindir. Bunu açık seçik söylüyorum. Teşekkür bu... ederim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğer bu programı dinlerse de öpüyorum. Ee, Baltasar Ahbar gibi efendim İstanbul semtlerinde bir gezinti gibi efendim Haşmetli dilenciler ve şark dişçisi gibi birçok oyunları ve başka eserleri de var. Bunların içinden bu şark dişçisini Ermenice adıyla Arevelyan Adam Napuçu denilen bu kitabı ben 2010 yılında tercüme etmeye başladım. Çok sevdim çünkü daha önce Ermenice'sini izlemiştim. Kendisi izleyememiş. Bu, yani. Bu oyunu izleyememiş. Çok üzücü. Evet, çünkü yazmış, 1868'de yazmış. Beğenmemiş, toplatmış. Ondan sonra tekrar düzeltmek istemiş. Sağlığı el vermemiş. Zaten e, tüberkülozdan da ölmüş. Ve e, bunu ben yazdım. E, tercüme ettim. Düzeltiyorum, tercüme ettim. Engin Alkan şehir tiyatroları e, yönetmenlerinden o zaman. Şu anda orada değil galiba. Bunu görüyor. Çok beğeniyor, benimle irtibata geçiyor ve bunu 3 yıldır oyunlaştırıyor, evet. adapte ediyor tabii, bambaşka bir aile sokuyor ama mu muhteşem oluyor ve 3 yıldır... Biz de izliyoruz. Evet, onun sayesinde Hagop Baronyan ilk gala gecesini hiç unutamıyorum, beni de sahneye çıkardılar, beni de alkışladılar ve de dediler ki, bir alkışta Hagop Baronyan dendi ve bütün salon 600 kişi ayağa kalkıp Hagop Baronyan'ı alkışladı. İşte bu goldü. Evet. Bunu yapmak istemiştim. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizimle oyunu sahnede buluşturduğunuz için. Biz de keyifle izliyoruz. Ne güzel. Ee, size de teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki bu programın da sonuna geldik. Hagop <gülüyor> Baronyan'la kapatmak da güzel oldu şark dişçisiyle. Çünkü önümüzdeki haftada Engin Alkan konuğumuz olacak. Onunla da bence şark dişçisini onun nasıl bulduğunu ve nasıl oyunlaştırmaya karar verdiğini konuşarak başlayalım. Hem evet. birbirini tamamlamış olsun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere iyi haftalar. Sanat, hayat, kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.